Şehit olan bir kişi şayet şehit olmasaydı yine aynı gün ve aynı saatte başka yer ve durumda ruhunu teslim edip vefat edecek mi? Edecekti. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ecel ile ilgili, ölümle ilgili bütün ayetleri birlikte okuduğunuz zaman, bu konudaki hadisleri de birlikte okuduğunuz zaman, her insanın dünyada yaşama süresinin belli olduğunu, nerede, ne zaman, hangi dakikada, hangi saniyede, Öleceği, hangi sebepten öleceği Allah tarafından bilmek zor Dolayısıyla e, dünyadaki yeme içmesini tüketmeden hiçbir kimsenin ölmesi mümkün değildir. Vaktinden önce kimse ölmez, vaktinden sonra da kalmaz.